وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين وتمأنين للخائفين ونورا للمستوحشين وصلة للصادقين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين وإمام المتقين وإمام المصلين المجتهدين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 ve her muhdesetin bid'a ve her bid'etin dalalet. Bugün kitap derde mutad dersimize selefi salih'in akidesine devam ediyoruz elhamdülillah. Burada da 11. asıldaydık. Kitabın sonu en son asıl akideyi 10 asılda öğrendikten sonra el sünnetin itikad babında kimliğini öğrendikten sonra şu anda bu itikad nasıl canlanır onu ehli sünnet en son asla koymuşlar. O da nedir? Adab bu ahlak metodu yöntemi. Yani bir ehli sünnet dışarıdan nasıl görünür? Şimdi itikad iç meselesidir. ki bazı yerde insanın dışına uğrar ama ahlak adab şeriat peşetinin en önemli tarafıdır. Neden dedik? Çünkü bütün peygamberler örnektiler. Peygamberlerin toplumları peygamberin bütün peygamberlerin ashabı, havarileri nedir? O peygamberin davetinin neydir? Canlısıdır. Birinci kuşak bizim bu ümmette de ashab-ı kiram kuşağı bu ümmete örnektir. Onun için Şahıs toplumsal, şahıs örnek gösterirken Allah Teala diyor bize وَكَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةً حسنًا. Sizin için en güzel örnek اُسْوَةٌ حَسَنًا Resulullah'ta var. Ama topluma gelirken Muhammed Rasulullah الله وَالَّذ۪ينَ مَعْضًا. imamlarıdır O birisi nedir? Toplumda o canlandırırken şeriat paketini toplumsal halde kimdir? Ashab-ı İşte bu ahlakı biz de taşımak, taşımamız lazım. Nasıl Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah kendisi taşıdı, canlandırdı. Ama o bir tekstir. Toplumsal ahlak hem kişisel var, hem toplumsal var. Şeriat hem kişisel var, hem toplumsal var. Allah Teala insanı toplumsal yarattığı için bu şeriatı da toplumsal indirmiştir. Bu ahlakı nasıl canlandırırız? Onun derslerine devam ediyoruz. Bugün. Birkaç ders devam ettik. Her derste bir paragraf muellif kitapta hazırlamış. Bugün arkadaş o paragrafı okusun. Ondan sonra açıklarız inşallah. Buyurun. Mü'min'ün suresi 1. ve 2. ayetlerinde Allah daire namazlarını huşu ile eda eden mü'minler kurtuluşa ermişlerdir. Ehl-i sünnet ve cemaat evet Ehl-i sünnet ve cemaat, Allah'a itaat ve ibadet etmede gayretli olmayı, teheccüd namazı kılmayı, gece namazla ve Kur'an kıraatıyla ihya etmeyi birbirlerine tavsiye ederler. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Nitekim Yüce Allah, Peygamberine gece namazı kılmasını ve buna devam etmesini emretmiştir. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişip çatlayıncaya kadar gece namazı kılardı. Ayşe anha, ona, Ey Allah'ın Resulü! Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlamış olduğu halde niçin böyle yapıyorsun? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur, şöyle cevap verdi: Allah'a çok şükreden bir kul olmayı istemeyin mi? Bu da Bukhari Evet. Şimdi arkadaşlar burada bu paragraf çok önemli paragraftır. Bu cizli çimliktir. Bu cizli çimliki elde etmeyen ne davetinde ne inancında ne sözünde ne davranışında bereket olmaz. Bu paragrafta bir şey önemli mesele var burada. O da nedir? Diyor ki ehl Sünnet itaatte Allah'a itaatte mutlak itaatte ne yaparlar? İçtihad ederler. Yani itaat nedir? Şeriat feketini uygulamakta. Şeriat feketi nedir? İçidir. Üçüncüsü yoktur. Emir yasak. Bunu yapacaksınız bunları yapmayacaksınız. Yapacaksınız çoktur yapmayacaksınız azdır. O kadar. Şimdi bu itaatları yerine getirmek nedir? Şeriatı canlandırmaktır. Allah'ın emrini yerine getirmektir. Ehl-i sünnet bunda ne yapar? İctihad eder. İctihad nedir? Hakkiyle yerine getirmektir. İctihad nedir? Allah Teala ne istemiş bizden? Onu hakkıyla yerine getiririz. Onun haricinde nasıl biz mükemmelliğe vararız? İctihad odur. Çünkü bir alim Müttebi olabilir. Bir alim bugün de işte dört mezhep var. Alimler var. Onların peşinde gider. Ama ne zaman müctehid olur? Ne zaman bunların arasında bir ihtilaf var ise hakka varacağım burada. Ne yapar? Çaba gösterecek ki içtihat derecesine gelsin. Hakkı isabet etsin. Çünkü hak tektir ama ayrılmıştır. Onun için müctehid nedir? İtaati yerine getirenin zirvesidir. İşte ehli sünnet itaati itaati yerine getirmesinde birbirlerine ictihad derecesini tavsiye ederler. Çünkü itaat dedikçe emirlerdir. Sen İslam'ın şartlerini, emirlerini yerine getirsen sen bir şey yapmamışsın. Yani sen minnet etmeyeceksin Rabb-ül hiç kimseye de minnet etmeyeceksin. O senin görevindir yerine getiriyor. Ama ictihad nedir? Görevimin haricinde nasıl zirveye yetişirim? İman dedik nedir? İslam 3 aşamadır. Düz Müslüman. iman derecesine yetişen süper Müslüman diyelim. Ondan sonra ihsan derecesi, evliyaullah derecesi. Sen düz Müslüman olsan ama hakkıyla düz olsan kurtarmışsın paçayı. Ama biraz zordur. İman derecesine yetişsen, evet sen kurtardın. Ama ihsan derecesine yetişsen, sen firdosu aledesin. Hem de hiç hesapta kurtarmışsın. Hiç böyle hesaba çekilmeden, sıkıntı görmeden. Evliyaullah'tır. Neyle Allah Evliyaullah derecesine yetişirsin? İhsan derecesine içtihatle yetişirsin. Yani senin üzerinde ben Rabbil Alemin'le bir anlaşma yapmışız. İslam'a girmek için beş şartı imzalamışız. Bunları yerine getirmekte bir içtihadım yoktur. Bu üzerime vaciptir. Ama içtihad ne zamandır? Ne zaman bu beş emrin nafilelerini yerine getirsin? Ben içtihad ediyorum yani. Yani beş vakit namaz değil, beş vakit namazın önce sonra ratibe namazlarını, sünnetlerini yerine getirir. Zekat değil sadakasını da veriyorum. Bunlar da iştihat ediyorum. Zekatı verebilirim. Ama iştihat ederim bu zekatı verirken karşı tarafın gönlünü kılmayayım. Ona aziyet vermeyeyim. Sağ halini verirken solu haber olmasın. Bu nedir? Bunlar hepsi iştihattır. Salih amellerde iştihattır. Yani görevin haricinde. Onun için ehli Sünnet bu konuda iştihat ederler. Yani Allah Teala nefes kılmış üzerlerine onun haricinde ibadetlerde içtihat ederler. Şimdi burada en önemli bu paragrafta çıkan ibadet diyor. İbadet nedir arkadaşlar? Allah'ın bütün emir ettiği yani bitten alınmış. İbadet ebudiyet. Kulluk yani. Kulluğu nasıl yerine getiririz? Biz hepimiz kuluz. Kime kuluz? Rabbil Alemin. Rabbil Alemin bizden ne istiyor? Bellidir emirleri, yasakları, bunları getireceğiz yerine. Bunu getirdik yerine bunu oluyoruz. Biz kulluğumuzu zirvete taşıdık. Ne kadar yerine getirsen o kadar Rabbil alemine yakın oluyorsun. Ne kadar cevşek tutsan o kadar allah Teala'dan uzak oluyorsun. Ehl-i sünnet itaatte, kulluğu getirmekte yerine nedir? İhtihat ediyor. Yani her zaman hedefi yüzde yüzü hedefliyor. Yani her zaman firdausı hedefliyor. Cennet yüz derecedir. Kıyısında, köşesinde, kapının, merdiven altında cennetin demiyor. Ne diyor ya Rabbi beni firdausına yetiştir. Müslüman himmeti yüksek olması lazım. Ehl-i sünnetin de himmeti bu konuda çok yüksek olması lazım. Bu bizim kimliğimizdir. Onun için kim ehl-i sünnet kimliğini taşıyorsa, dört imama uyursa, ashab-ı kirama uyursa himmeti yüksek olacaktır. Demeyecektir, ya bu günde ben başkalarından çok iyiyim. Bu şeytanın bir ciliş noktasıdır. Bu konuda yükseğe bakacaksın. Dünya konusunda aşağıya bakacaksın. Nasıl? Bu konuda hedefte kilitlemek örneğimiz bizim Resulullah'tır. Ashab-ı kiramdır, evliyaullah'tır, ashabadır, dört imamdır. Yükseğe bakacağız, onları teklil edeceğiz, onlara uyacağız. Ama dünya meselesinde, dünyanın melezzetinde, şehvetinde malında biz üste işte bakmayacağız filanın ne kadar parası var filanın ne? aşağıya bakacağız filan acıdır ben yine tokum filanın çocuğu yoktur benim çocuğum var filan işkence çekiyor ben çekmiyorum filan hasta ben değilim bu denge budur ehli sünnet. Onun için burada ibadette, kullukta ehli sünnet ne yapmışlar? İctihad babını hedeflemişler kendi. Yani nasıl Fırdosluk bir kul oluruz. Fırdosa da ben buradan müjde vereyim. Evliyaullah'tan başka kimse giremez. İhsan derecesine yetişeceksin. Böyle firdos kolay değil. Resulullah'ın yanına Sıddıklar, Şehitler, Evliyaullah'lar böyle. Olmaz. Temenniyle olmaz. Halisene bir niyetle o niyeti amele dökmekle olur. Niyetin yüzde yüz olsa Amelin Allah Teala elinden geldiği kadar yapsan Allah Teala onu mükemmel kabul eder. Ama niyet mükemmel olacak. Niyette yoktur. Törpül yoktur niyette. Çünkü niyet insanın neyidir? En zirvetini bir saniyede yapabilir niyet. Ama amel zordur. Ameli dökmek için engeller var. Ama niyet halisenedir. Onun için Allah Subhanahu Teala diyor ki, sen niyet ettin bir şey yapmasan da icin alırsın. Gördün mü? Niyet çok önemlidir. Niyet edeceksin. Hatta savaşa gidemedin. Bir engel var. Yatağında ölsen şehit sayılırsın. Şehit derecesine Ristifirdöz derecesidir. Gördün mü? Niyette şey yoktur. Ama amelde Allah Teala orada bize esneklik gösterir. Ama elimizden geldiği kadar eksik kalmayalım şartıyla. Yok tembellik yaparım ondan sonra Ya Rabbi bizi affet diyelim. Ehl-i Sünnet her zaman hedefe çitlense hedefin ortasına çitlenir. Evet. İyidir. Übudiyetin sembolü nedir arkadaşlar? Übudiyetin sembolü nedir? Kulluğun sembolü nedir? Kulluğu ne temsil eder? namaz. Değil mi? Namaz nedir? Kuldan Allah'ın arasında bir siledir. Bağdır. O bağ üç aşamadan olur. Allah'ı istersin, İsra'ya gidersin, sonra miraca gidersin. Ruku' İsra'dır, sucud miraçtır. En yakın olan kul Rabbine nerededir? Sücdededir. Onun için dinin sembolü namazdır. Namaz çok önemli, ehemmiyetli bir şeydir. Eğidir, namazın da, namazın da, beş vakıtı en faziletlidir. Bunun üzerine yoktur. afzal salat diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salavat maktuba. Beş fersden faziletli namaz yoktur. Ama bu nedir? Bu beşler üzerimize vaciptir. Anlaşmışız. İslam'a girmek için imza atmışız. Bunu yerine getireceğiz. Bunu gizlemeyeriz de. Beş vakit azan okunur, göz, gözkümüzü dere dere gideriz namaza. Her şey baksın biz camiye gidiyoruz. Böyle gizli namaza giden olur mu? Ben takva yapıyorum, gizli gidiyorum. Olmaz. Eşşer gideceksin sen Allah'ın emrini yerine. Eşşer gitmemiz burada ibadettir. Ama zekat vermemiz, gizli vermemiz ibadettir. Anlatabildim mi? Yerine göre eşker de verirsin. İnsanlar terk etmişse o ayrı. Namaz nedir? Eşkerdir. Namaz kulluğun zirvetidir. Ama burada bir namaz var. Ne kadar gizli olsa o kadar önemlidir. O da nedir? Cece namazı. Zaten bütün nafileler gizli olması lazım. Resulullah diyor, "Efdalü's-salavatu ma sallahu'r-raculu fi darihi ev fi En güzel namaz, en faziletli namaz insanın evinde kıldığı namazdır. İlle'l-mektuba. olan müstesna. Ferz olan en güzeli camidedir. Ama nafileleri önceden sonradan çünkü nedir riya var bunda. Ben nafile kılıyorum. Riyaciler bunda. Ama ferze girmez. Ferz her çeşit kılıyorum. Yoktur kimse kimsenin üzerine ben daha ağır kılıyorum. Ben daha takvalı kılıyorum. E, bunu diyemezsin. Çünkü her şey cemaatta durmuş bir imama tabi Ama nafile? Nafilelerin de kralı nedir? Ceza namazıdır. Bakın ehl-i sünnet nereden bunları öğrenmiş? Tabi bunlar Resulullah'tan öğrenmiş. Resulullah kim öğretmiş? allah Teala. allah Teala kulu yaratmış. Hangisi onu fırdosa getirir? O yolu da rahmeti cereyi bize göstermiştir. İşte burada müellif ne yapmış? Kıyam namazını ön plana çıkartmıştır. Ehl-i sünnet Resulullah'ın yoluna uyarak gece namazını ihya ederler. Onu yerine getirmende de ederler. Ve burada ne var? Kur'an okullar. Burada çi şey var. Kur'an okumak, gece namazını kılmak. Ama Kur'an okumak biraz dengeleriz inşallah. Resulullah'ın sünnetine dönerken Kur'an okumak gece Resulullah oturup Kur'an okumazymış. Kur'an'ı namazın içinde okurmuş. Asıl Kur'an namaz içinde okunacaktı. Ne diyor ayetlerde ve kana kuran el meşhude. Fecrde ne var? Kur'an okumak yoktu. Namazda Kur'an okunur. Bütün Kur'anlar aslında namazda okunmasıdır. Zirvet odur. Çünkü Allah Teala'nın huzurunda durmuşsun. Allah Teala'ya ezberledi dinlettiriyorsun. Nasıl hocanın öğretmeninin önünde durursun? Bile bir dinlettiriyorsun onu not almak için. Eşer Rabbil Alemin'in önünde durmuşsun. Kendi kelamını kendine dinlettiriyorsun. Ne kadar huşu, ne kadar huzur, kalp o kadar puan. Mesela bu kadar onun için Kur'an okumakta gece namazına burada dahildir. Kur'an okumakında aslı kalptedir. Yoktur mushafta. Asıl Kur'an okumak kalptedir. Ne diyorlarsa ikra farq. Kıyamet günü ne diyorlar hafıza? Okuyucuk, okuyucuk. Hatta nerede bitirdin derecen orada biter. Hafız isen firdosta durarsın. Orada de hafız durup bakın bir Kur'an mushafcetin okuyun. Ama Himmetler düşmüş, alimler demişse ikinci kademe mushafta okuyun. Asıl olmak hafızdır. Okuysak Kur'an okuyacaksın, mushafta okuyacaksın. İşte asıl olmak nedir? Kur'an okumak da namazdadır. Özellikle gece namazında. Neden gece namazında seninle Rabbin arasında olduğu için ne kadar uzatsan o kadar nedir fazilettir. Çünkü kimsenin rahatsız etmezsin. Seninle Rabbin'sin. Takatin kader ile Evet. Arkadaşlar gece namazı ehli i sünnetin sembolüdür. Ehl-i sünnetin şiaridir. Ehl-i sünnetin yoludur. Müminlerin ticaretidir. Sermayesi'dir. Müminler nasıl ticaret ederler? İşte gece namazında. Sermayemiz nedir? Gece namazıdır. Gece namazı kurtaranların neydir? Emelidir. Gece namazı Allah'a hakkıyla itaat edenlerin, kulluğu zürvete çıkartanların yollarıdır. Gece namazı Resulullah'ın sünnetidir. Muminin şerefidir. Kimliğidir. Gece namazı olmayan mümin iddia edemez. Gece namazı olmayan mümin göz künü geremez, masa yumruğunu masaya vuramaz. Gece namazı olmayan mümin ne kılıncı, ne kalemi, ne sözü bereket tutmaz. Gece namazı nedir? En önemli emellerdendir. İnsanı Allah'a yakına yakın düşüren emellerdendir. En yakın düşüren emellerdendir. Allah'a en yakın eden gece namazıdır. Gece namazını kılan insan onun nürü, imanı ve onun imanında nürü sabah onun yüzüne yansır. Onun için kimin yüzü parlıyorsa he, bilinci o gece namazı var. Parlamak da imani parlamak. Değil bayaz. Şimdi de krem var. Vuruyorsun bayazlattırıyor yani Kadınlar sürüyorlar. Ondan değil. Adam simsyahtır. Zincidir ama yüzünde bir nur var. Biz o nürden bahsediyoruz. Kardeş esmerdir. Bakıyorsun yüzünde bir nur var. Biz ondan bahsediyoruz. O nürden bahsediyoruz. O bayazda da olur. Kırmızıda da olur. Esmerde de olur. Siyapta da olur. O nürü kim görer? Müminler görer. Gece namazının gece namazı kılan insan kalbinden bir laf söylese sana hemen kalbine izinsiz girer. Gece namazı arkadaşlar çok önemlidir. Resulullah'ın en büyük sermayesidır. Ondan önce de onun kardeşlerinin, bütün peygamberlerin aleyhimu avvalu salatu selam hepsinin sermayesidir. Gece namazı. Ondan sonra Resulullah'tan sonra Sıddik'in, Faruk'un, Zunnureyn'in, Hazret Ali'nin, bütün sahabelerin neyidir? Hüc-i imamların, tabi'inlerin, evliyaullahların neydir? Şiarlarıymış. Sembollarıymış. Evet, gece namazı çok önemlidir arkadaşlar. Onun için her müminin gece namazı olması lazım. Şimdi kısacası fazla uzatmadan gece namazı Kur'an sünnette nasıl geçmiş? Ondan sonra Resulullah nasıl kılarmış? Ondan sonra biz nasıl kılarız? Sayısı kaçtır? Onları inşallah kısacası, kısaca bir derste bir toparlarız inşallah. Şimdi gece namazı Kur'an'da birçok ayette geçiyor. Birkaç tanesini zikredelim. Allah Subhanahu ve Teala müminleri Secde surasında zikrederken şöyle buyuruyor. İnne me bi ayatina. Ayetimize kimler inanır? Ellezine iza zikira. İza zikrü بها خر سجدًا. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Olar ki inanırlar, bizim ayetlerimiz olara hatırlatında, duyduklarında ne yaparlar? خَرُّ سُجَّدَ Yani secde burada nedir? Kulluğu yerine getirirler. Yerine göre secde ayetinde secde ederler de ama burada kulluğu yerine getirirler. وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ Tesbih nedir burada? Kulluğun Allah'tan olmasıdır. Kim devamlı Allah'ı zikir eder? İhsan derecesine yetişen adam. Devamlı tesbih eder Allah Teala. Allah Teala'dan gafil olan. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Bu da delalet ediyor. Kulluğu yerine getiren çibirlenmez. Çime karşı çibirlenirsin. Hiç gördün mü kul çibirlensin efendisine karşı? Bir çöl efendisine karşı çibirlenmez o zaman kul işte çibirlenmez sonra bir vasıflarını veriyor beytil kasit de buradadır hedef de budur tetecafa cunubuhum anil mazaci yed'ûne rabbahum khawfen ve tama'an ve mimma rezaqnahum yunfiqun tetecafa cunubuhum anil mazaci mazaci nedir? yatagları Yataklarında tetecafe. Şimdi sen bir bataniye üzerinde uyumuşsun. Rahat uyur musun? Uyumazsın. Bir döşek üzerinde uyumuşsun. O döşek bozuktur. Pamukları düğün düğündür böyle. He? Batıyor evet. sana. Değil mi? Ne olursun? Rahat uyumazsın. Tetecafe budur. Yataklarında rahat uyuyamıyorlar. Neden? Allah'ın azamatını hatırlıyorlar. Allah'ın azabını hatırlıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu sefer yatakta rahat uyuyamıyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın azamatı, bu sefer ne oluyor? O, Allah'ın azamatı, Allah korkusu, onları yatakta rahat uyutmuyor. Ne yapıyor? Kalkıp gece namazı kılıyor. Yatakta uyumayan ne yapar? Gece uyandı, alır kumandayı haline, bir tur atayım Ben haberler var, televizyon var, hangi film var, hangi dizi var, hangi müzik var değil mi? Ama bunlar böyle değil. Bunlar kalktıklarında ne yaparlar? Allah'la bak kurarlar. Hiç kimse olmadığı bir zamanda Allah-u Teala'yla bak kurarlar. Yed'ûne Rabbahum khaven ve tam'a Allah'a dua ederler. Khaven ve tam'a nedir? Allah'tan korkuyorlar. Allah'ın neyinden korkuyorlar? Allah zalim değil. haşa ve kerfe. Zulümden münezzehtir. Neden korkuyorlar? Allah Teala'nın kriterleri var. O Allah Teala'nın kriterleri kriterdir. Yerine getirmesine olmasa ne olur? Azabı var karşısında. O da nedir? Cehenneme taşıdır. Bu havfen bizim günahımız var. Her kul günaha ikrar eder. Ne yapar? Korkuyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Allah'a yakın düşürür. Tamamen nedir? Ya muhakkak korkumuz var. umudumuz Allah'tan kesilmez. Allah affedircidir bizi. وَمِنْ مَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ Verdiğimiz da ne rızık vermişsek infak ederler. Bir de ne diyorsun? Demesin valla benim zekat gücüm yoktur. İnfak bana vacip değil. Hayır. Sen hayatta zekat gücün olmasa, paran zekat haddine gelmez ebela infak senden düşmüyor. İnfak ayrıdır, zekat ayrıdır. İki ekmeğin var ise Birini fakire verebilirsin. Yarısını fakire verebilirsin. Çereğini fakire verebilirsin. Elinden geldiği kadar. Bir köşesini fakire verirse, o miskal olsa bile bu infak sayılır. Mimme razakına mutlak koymuştur. Şart değil ben zengin olum infak edeyim. Evet. Sonra allah Teala tabi ayetin sonunda bunlara müjde veriyor. فَلَا تَعْلَمُ nefsun ma اُخْفِيَ لَهُمْ min قُرَّةِ cezâen bimâ kânû ya'melûn. Yaptıkları amellerin karşısında akıllerine gelmeyen, gözleriyle görmeyen mükafatlar oları bekliyor. Aklımıza gelmez cennette neler var. Sonra Allah subhanahu ta'ala İbadur Rahman Furkan suresinde Rahman'ın kullarını zik ederken bir sıfatlarından Yânde yani ayet uzundur valladîne ye Rab'bihim sucden ve kıyama sonra daimi ediyor Ve الذين yebituna mebit nedir? Uyumaktır. Bir yerde sakinleşmektir, orada kalmaktır. Kaldın, orada durakladın. E insan nerede duraklar gezeler yatağında. Beyat ettin, mebittir. Yataklarında bilene dediler لربهم سجدا وقياما Yataklarında yatağları hakleri var sabah işlemişler Allah Teala diyor ve cealnel leyle libasa geceyi size hak verdik hakkınızdır uyuyacaksınız ve nahara ma'aş gündüzde gidip çalışacaksınız piknik yapacaksınız ama gece de bu geneldir ama hakiki müminler Rahmanun kulları Resulullah'a hakkıyla uyanlar ne yapıyorlar? Gece kendi hakları, yata haklarında Rabbileriyle bölüyorlar. Sonra ayet devam ediyor tabi. اُولَٓئِكَ يَجَّوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُونَ O cennette yerlerini alırlar. Sabır ettikleriyle. Neden sabrediyorlar? Millet uyuyor. Bunlar uykularını kırıyorlar. Sabrediyorlar. Kalkıp savukta sıcakta namaz kılıyorlar gece. Çünkü uyku öyle bir pis şey ki önüne açtıkça gider. Hiç doymazsın uykuya. Şeytan uykunu sever ve sevdirir. Onun için esnemeyi rahman sevmez. Neden? Çünkü esneme nedir? Şeytanlandır. Tembellik alametidir. Onun için müminler az uyurlar. Hücünde tıp da diyor az uyunanın kalp hastalığından kurtarır çok uyuyan, özellikle bir dizgin kalp hastası adayı olur. Çünkü az uyuyan beden şey yaptıkça kalp hareketlendiriyor. Evet. Bir ayette de Allah Teala müctehitleri içtihad ettiklerini zikrederken كانوا قليlem minen leyli ma ye ce'un ve bil eshari hum yestegfirun müctehitler ihsan derecesini hedefleyenler ne yapardı diyor? Kanu qalilan minel leyli. Cezenin bir azını uyurdular. Bir ibadet ederdi. Ve bil Ashar da ne zamandır? Sabah namazı olmadan önce sabah namazından sonra istiğfar ederler. Evet. Onun için Gece namazı Kur'an-ı Kerim'de çok ayette gelmiştir. Bu birkaç tanesidir. Sonra sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı hakkında bir sürü hadis söylemiştir. Birincisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Efzalu Salat'i ba'de'l fıridati salatu'l leyli." Namazın farz namazından sonra en faziletli namaz Gece namazıdır. Müslüm'de geçiyor. Fers salatından sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Ne kadar faziletlidir. İkincisi Afdolussiyami Ba'de şehrü Şehrullahil Muharram Ramazandan sonra en faziletli oruç Muharram ayındadır inşallah da gelecektir. Hacden 10 gün önce, 9 gün önce. Ve afzalu salati ba'del fıridati salatu'l Burada da aynen Buhari Müslim'de geçiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Akrabu ma yekunu'r rabbu min abdi min'l abdi fi cufi'l leylil akhir." Burada demiyorum kul Rabb'ine ne kadar yakın olur? Diyor Allah kuluna ne zaman yakın olur? Resulullah diyor. Diyor bu zamandan daha yakın olmaz. Ne zamandır fi cufil leylil akhir. Gecenin 3'te son, son üçte biri. Orada Rabbin kuluna daha yakın olur. Biliyorsunuz Rabbimiz azamatıyla, celaliyle dünya samasine tecelli eder. Zatıyla. Hani benim kullarım der. Kim bana istiğfar ediyor affedeyim onu. Kim çağırıyor isteğini vereyim. Ne zaman olur bu? Son üçte birde. O zaman Resulullah da bunu haber veriyor. Sonra hadisin devamında ne diyor? Fen istata'te en tekuna mimmen yezkurunallah fi tilka's saati fekun. Eğer yapabilsen o kullardan olursun. Kirablerini çağırıyor fa ol diyor. O kullardan ol. Bu hadis de sahihtir. rivayet ediyor. Resulullah tavsiye ediyor. Son üçte birde Rabbin Rabbiniz size en yakın olan şeydedir onun için olabilsen bu saatte ya Allah, ya Allah çağıranlardan ol diyor. Sen gece kalkıp ne yapıyorsun? Ya namaz kılıyorsun, dua ediyorsun. Burada dua bile namazın içindedir ha. Doğa dışarıda değil geceler. Nasıl Kur'an namazın içindedir? Doğa da namazın içindedir. Çünkü dua mutlaktır namaz, gece namazında. Sucdeye koy başını bir saat dua et. Hi Resulullah yedermiş. Şimdi ona geliriz. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aleykum bi kıyamil leyl. Aleykum tavsiye diyor. Tavsiyan ceze namazına sarılmanız. Fe innehu da'bu salihin kadlekum. Sizden önce salihlerin adetiymiş, yoluymuş ve o ila rabbikum o Rabbinize ya hundüştür sözü ve günahlarınızı giderir ve günahdan e, e, günahlarınızı siler ve maasiyetten sizi uzak tutandır. Onun için gece namazı kılan arkadaşlar gündüz mayına basmaz. Günah işlemez. En basit günah bizim için bugün de gıybettir gece namazı falan gıybeti yapmaz. Ben gece Rabbimin karşındaydım. Nasıl bir günde bir basit bir gıybettim ben Rabbimin nasıl gece bir de karşına çıkacağım? O ona engel olur. Evet. Bu de Tirmizi'de sahihtir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey yuhennas, ey insanlar, üksüz selam, salamı aranızda yayın. imut ta'am, pardon. imut ta'am, İnsanlara yemek ikram edin. İkramcı olun. Ve sallu bil leyli vennasun namaz kılın, insanlar uyur sizi de namaz kılın. Ne olur ya Rabbi cennete biselam. Cennete selamla girersiniz. Sen selamet tencirersiniz. Yani hiç korku çekmezsiniz. Melekler geldi ruhunu almakta, o zamandan korku çekmezsin, kur, ta, kabir azabında, hemmehşer gününde sana korku yoktur. Sirattan jet gibi geçersin, korku yoktur. Hatta seni melekler selamla cennette karşılayana kadar korkun olmazsın neden? Cece namazıydı. Bu da sahihtir, tirnizde geçiyor. Bir gün Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyurdu yine inne fi cenneti hurafa zurahuruhur min zuhurha min butunha ve butunha min zuriya Dedi cennette öyle odalar var ki dışarıdan içi görünür içeriden dışı görünür. Yani bir bedevi da o zamanda he? O zamanda 1400 sene önce nasıl bir odadır bu? Biz bir günde bunu anlıyoruz. Öyle bir oda var. Camdan bir oda var. Basit o kadar basit. Bir günde camdan villeler var. Biz bunu anlıyoruz. Ama bunu nasıl anlamış Bedevi Arabi? Ashab-ı ne kadar imanı varmış. Dür cennette öyle odalar var. Bu şatolar değil. Bazı odalar var. Belki gidersin orada gönül eğlendirirsin cennette. Özel bir mükafattir Resulullah mutlak diyor cennette öyle bir odalar var. Yani hem odada oturmuşsun hem cennetin nimetin görüyorsun. Hem de nimet hem de insanlar seni görüyorlar. Bedevi sormuyor. Fıtrat-ı selim olduğu için sormuyor ya Resulullah bu nasıl bir şeydir? Daha çokla bize. Aklımız yetmiyor bunun. Mü? Sormuyor. Teslimiyet oluyor. Fıtrat selimdir. Ama ne diyor? فَقَالَ عَرَبِيُّمْ bil قَقْتِ فَقَالَ لِمَنْ هِيَا يَا Soruyor, bu, bu odalar kimi içindir ya Resulallah? Hedefe çitleniyor Arabi. Şeytan onu işlemiyor. Şeytan kime işler? Aklını kullandırır. Ya sor Rabbinden bu odalar nedir? Nasıl bir şey? Neden oldu böyle? Bak ben İsrail ne dedi? İneği içesin İnek nedir? Kaç renktir? Nedir? Kaç yaşındadır? Filandır. Şeytani işlerdir bu. Ama burada... Arabi'ye işlemiyor. Çünkü Resulullah'ın telebesidir. Arabi olduğu halde. Ne diyor? Ya Resulullah kim için bu? Hemen ben de hedefe için. O ameli işliyim ben odaları istiyorum. İnanıyor oda var. Mükemmel. Ki onu anlıyoruz şu anda. Bir oda camlan asılsın cennetin ortasında bir busta, bostanın ortasında biz bunu canlandırabiliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Limen tabel kelam. Çin sözü güzel oldu. Yani ağzından fahiş çıkmaz. Devamlı güzel söz konuşursun. Ve at'amat ta'am. Her zaman kerim olur. ikram eder insanlara. Ve addes siyam. Gece orucunu da tutar. Ve salla lillahi billeyli ve nâsun yam. Gece de insanlar uyurken o Allah için ahar namaz kılar. Kaç tane oldu burada? Güzel sözlü olacaksın. İkramlı olacaksın. Orucunu tutacaksın. Gece namazı kılacaksın. Var mısınız? Bu odalara. E i̇şte bak Arabi var. Bedevi deriz. küçümseriz. Bedevi. Biz var dedik mi? Bak bizden daha iyidir. Hedefe çitlenmiş. Biz uyanırız. Evet, bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kama bi'şrin lem yuktab min el Kim on işi yaptı, ameli yaptı, gafil olanlardan yazılmaz. "Men kama bi'mi'ati ayetin kutu kütib min el kanitin." Kim gece namazına kalktı yüz ayet okudu, kanitlerden yazılır. Kanitler nedir? Ha Allah Teala'nın önünde durup kolluk yapanlar. Whom whom whom kâme bi elfi ayetin. Kim gece namazına bin ayetten kalktı kutu kutibemin el muqnatarim muqnatarim nedir? Muqnatarim kıntardan alınmış. Kıntar. Kıntar nedir? Yani bir tartaktır. Ama ağır tartaklarda. Ağır şeyleri tartar. Ühud. Kırat. Diyor ki kim canaza namazına geçse iki kırat, bir kırat. Soruyorlar ya şu kırat nedir? Diyor Ühud dağıca ölçektir. Yani biz eskiden var bir kilo buraya koyuyoruz terazinin Bu tarafına bir kilo meyve koyuyoruz yani. Şeçer koyuyorsun. Buraya Ühud dağını koyarsın. Bu tarafına amel koyarsın. Bir hüddagıca ecrü var. Sonra Hafsa anamız bir gün Abdullah İbni Umar radıyallahu anh, bir rüya görür. O rüyayı ablasını diğer Abla Resulullah'tan sor onu. O da Resulullah'tan sorar Ya Resulullah diyor kardeşim Abdullah bu rüyayı görmüştür. Resulullah müjde verir. Sonra diğer ki yani Resulullah tevhil etsin o rüyanı Sonra Resulullah diğer ki sallallahu aleyhi ve sellem ni'mel abdu abdullah Abdullah çok iyidir. Kullarda en iyilerindendir. lev kâne yusallî minel leyl ama gece namazı da kılsaydı çok mükemmel olurdu. Çok iyidir ama gece namazı kılsaydı da mükemmel olurdu. Oğlu Salim, Abdullah'ın oğlu Salim diyor ki, bunu duyduktan sonra babam gece namazı öğlene kadar bırakmadı. Bırakır mı? Birinci ağızdan. E biz de duyuruz birinci ağızdan. Bu da birinci ağızdır işte. Resulullah velevciği vefat etmiş ama hadisi kıyamata kadar bizimlendir. Ama olara şeytan engel olamamıştı bize olabilir demek. Ki. Evet. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cibril bana geldi fakale ya Muhammed. Ey Muhammed dedi, iş maşite fe inneke mayit. yaşasan sen öleceksin. Ve hibb maşite fe inneke mufarik. kadar sev sevsen sen ayrılacaksın. Ve amel maşite fe inneke kadar Naqad amel yapsan Bil karşılığını alırsın. şerefel اِنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنْ bil بِالْلَيْلِ Bilçi ey Muhammed, müminin de şerefi gece namazıdır. Bak Cibril aleyhisselam burada Allah'ın adıyla bize ne verdi? Bizim şerefimizi verdi. Onun için alimler demişler gece namazı müminin şerefidir, sembolüdür. Cibril aleyhisselam diyor. وَعِزُّهُ <gülüyor> İzzetidir müminin. Şerefidir, izzetidir. Gece namazı kılan nefisli olur. Kimseye tenazül etmez. Hele da hiç etmez. Kimseye boyun eğmez. وَاسْتِغْنَعُوا an النَّاسِ Bu da çok önemlidir. Gece namazı olan insanlardan ne yapar? Onlara sırtını yaslamaz. Onlardan bir şey istemez. Neden? Çünkü ben Rabbimden direk istiyorum. Rabbinden isteyen kimse umidini bağlamaz. Sebep gereğe evet, o O ayrıdır. Karıştırmayalım Almay'dan armutun yerini. Tedbir elden bırakırız, sebep almarız. Mufrit. Tasavvufta giden, ifrata gidenler gibi sebebi bırakırlar. Allah zembilden indirmez. Ama nedir? Bir iş çıkacaksın, bir de umidini insanlara bağlayacaksın Allah'a değil. Fark buradadır. Evet. Sonra En son hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis çoktur tabi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı zikrediyorlar yanında. Diyorlar ya Resulullah bu adam çok iyi adamdır. Çok ameli salihtir ama gece uyur sabah namazına kadar kalkmıyor. Gece uyur yani yatsı namazından sonra uyur sabahın azanına kadar kalkmıyor. Hakkı mı bu? Hakkı ya. E ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? ذَٰلِكَ الرَّجُلُ بَالَ şeytanu fi اُذْنِهِ Allahu Ekber O adam kulağına şeytan işimiştir diyor. Tabi akılcılar şimdi kıyamati kopardılar. He? Nasıl işidi şeytan? Demek ki şeytan işir de senin haberinde olmaz. Biz buna inanıyoruz. Bize cahil dersiniz, akılsız dersiniz, he? Biz bu konuda çor çoruna inanıyoruz. At gözlüğü değil, at gözlüğünün üzerine de güneş gözlüğünü takarız. Hatta hiç şeytanın bile ve ışığı bizi yansıtmasın Resulullah'ın sözüne. Madem hadis sahihtir buhari Müslüm'de, Bel muttefekun aleyhi Bukhari Müslüm senedi üzerine ittifak etmişler. Biz buna inanıyoruz. Siz iseniz başınızı büyük taşa vurun, şeytanın oyununa gelin akılcılar. Biz buna inanıyoruz. Şeytan kulağını işir. Onun için kahmian ne olur? Bir kahan, gidin kahandan sorun. Bakın geze kahan, kahmiandan ne kadar arasında fark var? Evet. Şimdi gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, nasıl namazklardır? Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında biliyorsunuz gece namazı Müslümanlar hakkında da ferzidir. Sonra Allah Teala ferzi kaldırdı mecelle Müslümanların üzerine. Resulullah üzerine sallallahu aleyhi ve sellem racih olan devam etti farzda. Müzzemmil suresi ya eyühel muzemmil kumil leyle illa qalila. Kum fiil emirdir. Ey muzemmil yani yorganına bürünmüşsün. Kumil leyle illa qalila geceyi kalk. Illa qalila Kalil yattı. Nisfahu avunkus minhu kalile. Yarısı yen yaradanas ölü. Avzid aleyhi yen yani de biraz. Takatine göre. Yeter ki gece kalk. Ve redtilil tertila. Kur'an'ı da tertil et. Nerede? Yok mushafa çok. Namazın içinde. Sonra İsra surasında ve minel leyli fetehecced bihi nafileten leke. Asa ayebu'ka rabbuka maqaman mahmuda. kendine bir teheccüd etnafiye. Farz değil, nafiledir. Sünnet. Asa Kur'an'da ne kadar asa geldi? Arapçada beyci celir ama Allah dedi asa muhakkaktır yani. Kur'an dilinde. En yeb'atuka rabbuka maqaman mahmuda. ı Muhammet nedir? Resulullah'ın makamıdır. Kıyamet gününde bir taneye Allah'ta isticabet eder duasına. Bir kul var. O da Resulullah'tır. Mahşer gününde her çeşdiye cehennem ise cehenneme giderim. Bazı aptan kurtararım. O zaman Resulullah secde yapar arşin altında. O makamı Resulullah'a verir. Allah'u teala. Hazret Ayşe arkadaşın okuduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geze namaz kılıyor hasının üzerinde saatlerce duruyor. Ayağı çatlıyor, kanıyor. Hazreti Ayşe adıyor ya Resulullah, Allah gelmişini geçmişini affetti. Ne diyor? Efele eku nu abden şakura. İstemez misin şükredenlerden olun? Onun için şükretmek dilden değil arkadaşlar. Yüz bin kere şükür olsun. Trilyon zeyre şükür olsun. Bu geçerli mi terazide? Aynı. Tek başına geçmez. Şükür imandır. İman da ehli sünnete göre itikatten olacak. Kalpten olacak, niyetten olacak. Dilden olacak, amelden olacaktır. Allah'a şükretmek yok yok Allah'ta ben her yemek yedikten sonra şükür olsun ya Rabbi bana yemek verdin. Bu tutmaz. Neyse. Şükür nedir? Allah'ın emrine de uyacaksın. Hatta yemek yerken yemekin adabını uyacaksın. Allah Teala çünkü bize öğretmiştir. Her yerde Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Evet. Bir rivayette de Resulullah'ın namaz kılmasını, şeklini diyor ki Hüzeyfe Yemen radıyallahu anh'im diyor bir gün Resulullah'tan gece namaz kıldım. فَفْتَتَحَا bakara, Durdum yanında, Resulullah kalktı namaz kılsın, ben de durdum yanında namaz kıldım. فَفْتَتَحَا bakara, Fatiha'dan sonra Bakara Surasını açtı, mim gitti. He gitti, gitti, gitti. فَكُلْتُوا يَرْكَعُبْعَبِهَا Baktım, dedi, indi Bakara biter, indi lükü ac deriz. Bakara bitti, ثُمَّ افْتَتَحَا الْنِسَةِ Nisa Surasını açtı. Onu da okudu, şimdi gider, gitmedi. Sonra iftetah Ali Imran'ı fa okura. Ali Imran'ı Kaç cüz ediyor burada? 3 sure 500 cüz 500 İşte bu da tilli Kur'an'ı tertiledir. Gördün mü? Eceliyor cevap. Ne nasıl okuyor? Yakra yu yakra muterassilan ida mra. Dür e, e, Hüdeifa istirsel nedir? Yani yavaş yavaş okurdu. Çelimeyi anlamıyla çıkardır. Ayetin önünde durardır. Yok bizim jet imamlar gibi. He? Gaza basıp cediyor. Çelimeleri çekiyor. Hayır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elif lamin delikel kitabu la raybe fih huden lil Böyle yavaş yavaş ayetler tane tane okurmuş. 500 bir rükatte Sonra diyor ki Hüseyfe radıyallahu anh'u diyor ki eğer bir ayete geldi tesbih var o ayatta tesbih ederdir. Allah var Allah'ın ta'zim var Subhanallah Sübhanallah. Sübhanallah. Diyebilirsin. Gece namazında mutlaksın. diyemez diyemezsin. Ferzde diyemezsin. Sonra diyor ki sual sorusuna geldi. Mesela bir yerde soru var. Fe sallallah Teala ayet<td>i mesela durardı ya Rabbi mesela dua müş Rabbi gizle ve rahmetle. Rabbena bir dua ilemiş. Azap meselesine geldikçe Allah'a sığınırmış. Ve kılarmış. Bu Hudeyfe canlı olarak Resulullah'ın namaz şeklini aktarıyor bize. Gece namazını. Sonra Abdullah İbni Mes'ud biliyorsunuz mukridir. Abdullah İbni Mes'ud diyor bir gün Resulullah ben de geze namaz kıldım. Baktım ki o kadar uzun sürdü ki kötü bir niyetle niyetlendim. Dediler ona kötü niyetin neydi İstedim ki bırakın namazı çekelim. Abdullah İbni Mes'ud diyor. Yani o kadar dayanamamış Resullah'ın namazına İçinden geçmiş yani o kadar uzun sürdü. 500 bir rükuatta. Bir de Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ayakta durardır o kadar rükuate durardır. Ne kadar rükuate durardır o kadar su kalırmış. Eydi bu ne zaman uyuyormuş? Şimdi arkadaşlar bak bazı meseleler var. Şimdi akılcılar yine bizden alay ederler. Ama biz onları itibar etmiyoruz. Çünkü onlar şeytanın yavrularıdır. Şeytan onları kurarak onları öttürür. Biz onlara itibar etmiyoruz. Bazen ne var? Bereket var vakitte. Eğer halis olsan inan ki sen de bunu yaparsın. Gece de uyusun kadar kadarıyla. Allah istese zamanı büzmez mi? Büzer. Ama kime büzer? Yok cincilere, yok saktaçarlara, yobazlara. Değil mi? Yok gösteriş yapanlara halis senle Allah'ın arasında kimse yok. Büzelse de ben bilirim bunu canlandırmam. Bunu melzeme yapmam. Ben Rabb'imin arasındadır bu. Bu bir ibadettir. Benle Rabb'imin arasındadır. Evet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı öyleymiş. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında Kur'an okurmuş. Gece namazında süjdede dua edermiş. Resullah C.C. namazında Rabbine en yakın olurmuş. Neden? Şükrediyor Allah ona bu makamı vermiştir. E bize de verdi Allah Teala. Bak biz de bu kadar insanın içinden elhamdülillah tevhidiy galamışız, müslümanız, dinimize bağlıyız. Allah bizi aç koymamış, sağlık vermiştir. Hadi biz ne yapıyoruz? Ve hasbetmemiz lazım. Evet, şimdi Resullah'tan sonra selef alimlerinin gelsen Amellerine Sıddık, Faruk, dört halife vesaire bunların amellerini biz anlatsak zamanımız doldu. Çok olur. Sonra tabi'in, etba-ı dört tabi imamın hepsinin gece namazı vardı. Zaten gece namazı olmayan alim olamaz. Alim olamaz. Onun için bugün de alimlerimiz sınıfta kalıyor. Neden? Birçok gece namazı yoktur. Sadece gösteriştir. Allah Allah'a sınırız. Onun için el sayısı kadar iyice salih alimlerimiz var. Rabbani alimlerimiz var. Evet. Bir de gece namazı dedik aziz olur. Onun için alimlerimiz bugün de yöneticilerden korkuyorlar. Neden? Çünkü gece namazları yoktur. Var da de hakkıyla değil. Çünkü burada Cibril aleyhisselam diyor ki, müminin şerefidir, izzetidir. Hakiki gece namazı kılan tağuttan korkmaz. Yumruğun uğrar masaya. Evet. Sahabeden çok var. Hatta bir sahabe diyor ki bir gün Ebu Hureyre'yi yedi kişiydiler. Kendisiyle gelmiştir. Hanımı ve hizmetçileri. Üç gündür ben misafir ettim. Bende kaldılar. Pardon seb'en diye yedi gün. Bende kaldılar. Diyor baktım bunlar geceyi üçe bölüyorlar. Biri gecenin öncesinde kalkıyor. Kılıyor namazını sonra yatıyor öbürsünü diyor. O da ortasını kılıyor atıyor öbürsünü uyadıyor. Bölmüşler geceyi. Eskiden kurma saat yoktur. Hüzur yatsın birbirlerini böyle kaçırmasılar diye. Sahabeler o kadar gece namazına önem verirdir. Hasan-ı Basri radıyallahu anhu ve diyor ki gece namazından lezzetli bir ibadet bulmadım ben. Bunlar ne demektir? Bunlar demektir selef gece namazını çok önemli kılardılar. Bir de selef gece namazını nasıl kılarmış? İbn Cevzi çok güzel yedi tabaka ayırmıştır. Diyor ki bir kısmı gece namazını tümünü ihya edermişler. Uyumak yoktur. Bir kısmı yani uyumazmış. Akşam namazıyla yatsı namazını ebdesiyle sabah nebdesini kılabilirmişler. Anlatabildim mi? Gece namazı nehyâ. Bu çok şedidleridir. Sonra bir kısmı, bir kısım yatarmış, bir kısmını kılarmış. Bir kısmı, üçte birini ayırırmış. Bir kısmı, beşe ayrılmış geceyi, birisini kakarmış. Bir kısmı geceyi altıya ayrılmış birisini kakarmış. Bir kısmı, dörtte birini kılarmış. Bir kısmı, eee, Ya yedinci, yedinci en son kısmı e, en sonunu kakarmışlar. O da nedir? Allah subhanahu teala indiği saatte üçte bir inir. Yani gece namazını ne kadar kak, kak, yani kalksan yeter ki iki rükhatta olsa. Yeter ki insan himmeti olsun gece namazına kalksın. İşine göre. Böyle bazen erken uyursun, bazen tahtildir gece uyursun, bazen kalkarsın. İnsan kendisine göre gece namazını ayarla. İyidir, gece namazını takmak için bize ne yardımcı olur? Bunu da İmam Hazali, Allah rahmet eylesin, İhya ölüm dinde çok güzel açıklamıştır. Yani ben istedim toplayayım, baktım bundan güzel yoktur. Dedim en iyisi, bu bereketlidir, bunu nakledeceğim derste. O da ne diyor? Gece namazına kalkmak için çi menzeme sana lazım. Biri maddi, o birisi manevi. Bu çi menzemen olmasa kalkabilmezsin. Her birisi de dört kareden yani dört maddeden oluşur. Birincisi diyor, maddi olarak bize yardım edecek gece namazına kalkmak için nedir? Birincisi diyor, çok yemek yemeyeceksin akşam saatinde. Çok yemek yesen diyor, çok su içersin, o zaman yukubastırır seni. Gece namazına kalkamazsın. Bunu hepimiz denemişiz. Ah gece akşam az yesen, yani yemesen uysan zımba gibi kalkarsın. Sonra diyor ki, gündüzleri faydasız yere kendini yorma. Boş yere kendini yorma. Ne yap? Yani ihtiyacın kaderi işle, ondan sonra rahatla, hata geceye gücünü topla. Üçüncü diyor, kaylule, sünnetini unutma diyor. Kaylule nedir? Yani, kuşluk namazından sonra, ta önlen namazına kadar, hatta önleden sonra, içindiye kadar elinden geldi bir saat kestir ki geceye yardımcı olsun senin. Dördüncü, Dördüncü de gündüzleriyle günah işleme, günah işleme, yalan söyleme ki gece kalkabileceksin. Çünkü bu da canlı işliyorsun bunu, işlemeyeceksin. Manevi işlere gelirken birincisi diyor, kalbin Müslümanlara çin beslemeyecek. Kalbin ne kadar Müslümanlara karşı çin beslemedi, sen gece namazına zumba gibi kalkacaksın. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Çin çok önemlidir. Çin beslemeyeceksin. Ne zaman bunun farkına vararsın? Sabah namazında camiden çıktın caminin kapısının önünde dur. Çin sana Müslümanlardan aziyet vermiş, canını okumuş, bızdırmış seni o şahsı gözünün önüne getir. O şahsı orada affedebilsen sen Çin yoktur kalbinde. Hiç Allah rızası affettim diyebilsene ya. Onu için kim beslemeyeceksin? İkincisi, her zaman kalbinde korku olacak Allah korkusu. Tulul emel beslemeyeceksin, kasrıl emel besleyeceksin. Tulul emel nedir? Ya Allah Kerim'dir. Yaparım, önümde var, seneler var. Değil mi? Bu değil. Ben yarın öleceğim. Elin tetikte olacaktır. Üçüncüsü, Gece namazının faziletini bileceğiz ki kakacaksın. Bilmesen kakamazsın. Değil mi? Bileceksin fazileti nedir kakarsın. Beşincisi, dördüncisi manevi diyor ki Allah sevgisi kalbinde olacak ki o seni zorlar Allah'ın gidip karşılamaya. Allah sevgisi seni zorlar gidip sevdiğinin karşısına çıkmaya. Allah seni çağırıyor. Seversen koşa koşa gidersin o seviyeye yerleştirmemiz lazım. Evet. İşte bu gece namazı arkadaşlar bizim kimliğimizdir. Bunu bunu olması olmazımız yapmamız lazım. Eydir kısacası gerçek zamanımız doldu ama kısacası gece namazını nasıl kılarız? Sayısı kaçtır? Onu da bir hızlı bir şekilde canlandırarım. Gece namazı arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salatül Leyli matna matna. Ceze namazı 2-2'dir. Iki, yani 2 rüc'at salam verirsin, 2 rüc'at salam verirsin. Bunu bildik mi? Bildik. Kaç rüc adedi kılınır? Hz. Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ve Ramazan'ın haricinde 11 rüc'atten fazla kılmazdır. Yani, 11 rüc'at kılınırmış. Bu türlü. Bu en mükemmelidir. Ama... Mutlaktır da gece namazı alimler diyorlar. Çünkü burada Hazret Aişe'de Resulullah kılmazıydı. Ama Resulullah kendisi dememiş kılmayın illetki benim gibi kılın. Gece namazını. Anlatabildim mi? Onun için önü mutlak kalmıştır. Ama kim isterse hedefe kitlenirse firdoz hedefine Resulullah gibi kılsın helal olsun. Ama alimler demişler öne açıktır. Metne metne diyersen önü açıktır mutlaktır. Ama alimler diyorlar, gece namazını Resulullah gibi kılmak isteyenler 11 rüçatına yapacaktır, bir rüçatte 500 okuyacaktır en azından. Yani de en azından değil, yani hedef limit 500, en azından bir bir bir cüz okuyacaktır her rüçatte. Çünkü Resulullah çok uzun okurmuş. Ama sen kaptın inna ataylaydan elif elam taraydan bitirsen işini, o zaman Resulullah'ın 10-11 rükatini olmadı. O zaman ne yapacaksın? Daha fazla kıl. E teravih namazı da zaten sekiz rükattir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde Hazret Ayşe'nin dediği gibi. Ama biz 20 kılıyoruz. Neden? Çünkü hedefi Resulullah gibi yakalamıyoruz. Bir rükatte bir sayfa okurken cemaat mırıngırın ediyor. Ve keyfe beş yüz bir sayfada. Rükun da öyle uzatsak. O bu himmetli insanlar içindir. Onun için gece namazı arkadaşlar en güzeli insan ne kadar okuyabilirse o kadar kılsın. Ama bu değil ki illa ki ben kakım 11 kılayım. İlla ki ben kalkım bir tane kakım ben 103 at kıldım. Böyle değil. Hangisinde kalbin huşu buluyorsa ben kalktım çürücü at kılabildim. Ama çürücü at öyle kıldım ki sen sençi Rabbil Alemin karşımdadır. Ben onu görmüyorsam o beni görüyor. Sen hedefi yakalamışsın. Şert değil kalkarsın illa ki 11 bir rücağat yiyen kılarsın. Yeter ki çırç adı kılarsan bir gece namazın olsun. Yok olmasın. Olsun. Gece namazı muhakkak olsun bir müminde. Onun şerefidir, ezzetidir. Az da olsa yeter ki olsun. Onun için gece namazına kalktın arkadaşlar. Çıkın. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk kalktığında çiğdeni hafif kıl. Yani kısa kıl. Ondan sonra, neyse ısınırsın aynen. Ondan sonra devam edersin. Bu da sünnettir. Yeter ki gece namazı kılalım inşallah. Evet. Zamanı gece namazının ne zamandır arkadaşlar? Gece namazının zamanı yatsı namazından sonra Yassıyı kıldıktan sonra başlar, imsak vaktine kadar. Yani sabah azanı okunana kadar. Fecir azanı. Bu arada kıldın gece namazıdır. En faziletlesi nedir? Sonuç tebiri. O Rabbil alemin tecelli eder. Onun için bazı insanlar gece namazını önceden kılarlar. Yani yassıdan sonra gece namazını kılar, ondan sonra bu kılar yatar. Abu Bakir öyle yaparmış. Zayıfymış bedeni, işini saklamalarmış. Hz. Ömer şedittir. Hayır. Uyurmuş, kakarmış gece namazını kılarmış. Demek ki bizim önümüzde örnek var. İnsanın kabiliyetine göre. Burada şiddet kullanmamamız lazım. İnsan kendi yapısını bilir. Yeter ki geze namazını olsun. Bazen biz gez uyuruz. Şimdi bak mesela demeyeyim televizyonun önündeki halimiz öyledir. Biraz daha e, hava alalım ahcem keselim millete kendimizi tebrih ederin dersten dönüyoruz dedim. Halbıçi televizyon önündeyiz 24 saat. Hepimizin gözü öyle diyor. Ama sen 12'de bir de uyumak istiyorsun. E gece namazına kalkamazsın. Resulullah zaten yatsı namazından sonra sohbeti yasaklamıştır. Çünkü uykunun en mükemmel tarafı, bedene faydalı tarafı bugün de tubdan ispat ediyor ilk gezenin ilk öncesindedir. Bak şimdi saat sen onda uyu, iki de bir de zumba gibi kalkarsın. Sabaha kadar of demersin. Sabah da öyle çalışırsın. Otobüste on beş dakika kestirdin tamamdır senin için. Yeter ki gezenin ilk. Biz gezenin ilk öncesini zayağı ediyoruz. Sonrasını yatırıyoruz da zordur. Onun için sen kalktın on iki de bir de namazını kıl. Çıkıl. Dört kıl, altı kıl, yeter kıl. Ondan sonra vitrini kıl yaptı. Önemli olan ceze namazını kılmamız lazım, kalkmamız lazım. cece namazında da ne dedi Resulullah dua yaparmış. Bir de hepsinde biraz Kur'an olacak, Kur'an okuyacaksın, bir de dua yapacaksın. Dua da bir sürü duası var. Hatta Hüsün Müslüm'de var bir kısmı, bir kısım dua kitaplarında var. Ceze namazında Meşur dualar. Daha müstecap olur. Meşur duayan Kur'an'daki dualar yen hadisteçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua yapmıştır. Oları yaparsın. Sücdede duaları var. Oları yaparsın. Sücdede dua yaparsın. Namazı bitirdin. Dua yapabilirsin. Yeter ki gece namazın olsun. Çirüş attı olsa yeter ki gece namazın olsun. Allah hepimize gece namazını kılmayı nesip eylesin. Gece namazı kılanlardan eylesin. O taifeden bizi eylesin. Kalbimizi gece namazıyla ihya eylesin. Bundan bizi ve bizden gelen sonra da mahrum eylemesin. Gece namazını Cibril'in tavsiyesi cibi bizi şereflen şerefimizdir, şereflendirsin. izzetimizdir izzetlendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.